sonra yazar. Bu defa abdest hadislerine geldik. Abdestin farzalık sünnetleri. Buyur inşallah. Abdest abdestin faziletleri Abu Hurayyla radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sayıallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah'ın buyurdular ki Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemeliyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü söyleyin. Söylemeyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine saydı. Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu ribastır. İşte bu ribastır. İşte bu ribattır Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Mümin veya Müslüman bir kul abdest aldığında yüzünü yıkayınca gözüyle bakarak işlediği bütün su ile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 ve dereceleri yükselttiğine dair Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini nakletmiş. Ve aynı zamanda her abdest alındığında her damların, her damla e, insanlar bir günahı beraberinde veya elle yüzle gözle işlenen bir günaha döktüğüne dair hadisi zikretmiş. Ayrıca Hazreti Osman'ın hadisi var. Abdeste unde hadislerden birinde e, Osman radıyallahu anh su istiyor ve abdest alıyor. Abdestini bitirdikten sonra diyor ki ben Resulullah'a bu şekilde abdest aldım diyor. Kim? E Resulullah diyor ki kim benim abdest aldığım gibi abdest alır ve peşine de iki rekat namaz kılarsa içinde böyle vesvese olmadığı kendi içinde bir şeyler düşünmediği konuşmadığı bir namaz kılarsa onun geçmiş günahları affolur diyor. Yine e, Peygamber ve Vesselam başka bir hadiste kabile gittiği zaman diyor ki ben Keşek kardeşlerimi görseydim diyor. Sahabeler diyor ki Ya Resulallah bir senin kardeşlerin değil mi? Peygamberimiz diyor ki siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim daha gelmediler dedi. Yani e, inşallah Rabbim bizim imanımızı, İslam'ımızı kabul eder, bizi kast ediyor. Sahabeler diyor ki Ya Resulallah e, sen onları nasıl tanıyacaksın hiç görmediğin insanları? O da diyor bir adamın ayaklarında ve önünde işaret olan bir atı olsa Adam tanımaz mı diyor? Tanırlar diyor. İşte aynı şekilde. Ben de diyor kıyamet gününde abdest azalarındaki nurdan parlaklıktan şeyi tanıyacağım diyor. Müslüman kulları Müslümanları tanıyacağım diyor. Bu benzeri hadisler ile abdestin abdestin ulaştığı yerlerin Kıyamet gününde nur şeklinde parlayacağına dair Peygamber ve sırada başka bir de var. Bunlar abdestin faziletini, abdestin bu ümmeti kıyamet gününde insanlardan ayıracağını, abdestin gün içerisinde belki günahlar için Allah'tan bize bir rahmet olduğu ve abdestin bu günahların Allah ve Teala tarafından, bu abdest tarafından döküldüğü hem işlediğimiz özel günahlar, hem de genel günahların da peşine kıldığımız mevleslese yapmadığımız iki nekat da peşine kıldığımız günahların da peşine yaptığımız günahların da bu abdestten döküldüğünü aynı zamanda abdest insanın gün içerisinde e, sağlıklı kalmasına gün içerisinde böyle canlı olmasına yardımcı olur peygamberimiz diyor sizden biri uyuduğumuz zaman şeytan onun kulağına üç tane düğüm atar uyandığında Allah'ın izniyle bir taneyi açar abdest aldığında bir tane açar iki dekat namaz kıldığında sabah namazını kıldığında bir tane açar diyor. Bu şekil yaparsa diyor sabah uyanır böyle canlıdır diyor. Güzel ve canlı bir nefis hisseder kendiler diyor. Böyle yapmazsa ise tembel ve böyle kendini pis şekilde hisseder diyor. Abdest normal zamanda peygamberimiz diyor sizden biri eşiyle cima yaptığı zaman tekrar yapmak isterse dönsün abdest alsın. Çünkü bu daha canlı kalmadırdır diyor. Yani e, abdestin zaten tabiatında insanın bedenine bir canlılık kazandırması söz konusu. Aynı zamanda abdest e, kızgınlığa da deva, yani kızan bir insanın, e, sinirleri yükselen bir insanın mekan değiştirip abdest alması, e, insanın sinirlerini atıyor, insanın sinirlerini yatıştırıyor. Bunlar zannedir, bunlar da abdestin özet olarak faziletleri. Buyurun efendim. Abdestin zaman makul değildir. Allah Azzele'nde buyurur. Ey edenler, Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi başlarınızı meşhedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer gülüp olduğunuz de boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, e, bu hallerde su, bulaş, e, su bulamamışsanız temiz toprakta kayın de yüzünüz yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi Onunla mescidin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini sağlamak ister. Onunla bu keyif şükredersiniz. Enes Allah var alışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken çıktı. Allah temizlik olmadan namazı, çalan maldan da sadakayı kabul etmez. Ee, bu maide 6 ayeti zaten abdeste, umde esas ayet olduğundan dolayı maide 6'ı ez verebiliyorum inşallah. Ee, bunun yanında Nesceddin Mahavî rivayetinde Peygamberimiz Hazretleri üzerine namazın abdestsiz kabul olmayacağını, temizliksiz kabul olmayacağını e, söylüyor. Bu da zaten bilinen malum olan bir şey. Şimdi e, abdest dediğimiz zaman e, Kur'an-ı Kerim'de abdestin ağzaları 4 tane geliyor. Mayda sözünde. Yani eller bileklere kadar, yüz, e, saçı meshetmek ve ayakları yıkama fakat sünnette Peygamberimiz daha farklı yerleri yaptığından dolayı, sünnette Peygamber aleyhissalatü daha başka şeyleri emrettiğinden dolayı abdest azaları nelerdir? Alimler ihtilaf etmişler. Şimdi e, abdestin farzları nelerdir? abdestin sünnetleri nelerdir? İhtilaf edilmiş. Yoksa tek mesela bu ayet olmuş olsa böyle bir sorunç konusu sorun olmayacak. Sadece metk meselesi sorun olacak. Yani ayakları metk meselesi ayakları yıkayacak mıyız? Fakat Sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayeti, tatbiki ve bu ayetin pratiğine baktığımız zaman yani Peygamberimize baktığımız zaman daha farklı şeyler gördüğümüzden dolayı bazı alimler bu dört tane ve birkaç tane de ekleyerek namazın, abdestin fazları bunlardır demişler. Bazıları da hiç tarihte görünmemiş bir metod izleyerek her şeye abdestin fazları demişler bizim kitabımızın yanları olduğu gibi. Şimdi hadisler inceleyeceğiz inşallah. Başlayalım inşallah. Abdestin farzları, niyet. Ömer bin Ömer el-Hassab <gülüyor> r.a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ameller ancak niyetlere göredir ve kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Bu hadis biliyorsunuz İmam Şafii bu hadisin, hadis için dinde dinin üçte yüksebiridir diyor bu hadise. Başka bir rivayetinde ilmin biridir diyor e, bu hadis için. Yine e, İmam Nevi Hafız İbni Hacer bu hadis için İslam'ın kaidelerinden bir kaidedir. Esas kaidelerinden bir kaidedir. Yine İmam Ahmed'ten rivayet edilen bir sözde Ebu Davud'dan iki ham hadisten rivayet edilen ayrı bir sözde bir din dört hadis üzerine bina olmuştur diyor. Yani dinler dört hadis biri de üç hadis diyor. Üçü de ikisi de bu hadisi zikrediyorlar. Niye? Çünkü her şeyi kendisiyle sabit olduğu niyet. Yani bir fiil vardır ortada, ortak bir fiil, biri yapar hiç ecir almaz, bir başkası yapar niye, ne yaptığından dolayı ecir alır. Mesela adamın bir işinde kalksa gitse, elini, yüzünü, kolları yıkasa, ayağını yıkasa çıksa gelse oraya. Bu adam hiçbir şey niyet etmiyor ama yani, öylesine ne yaptığını biliyor. bilmiyor. Bu adam ecir alır mı? Almaz. Aynı hareketi bir başka müslüman kalkıyor abdest almak için e, yapıyor. Fakat bu müslüman ne yapıyor? Bu müslüman ecir alıyor. İkisi kişi diyelim ki, cinsel tevastan sonra banyoya gidiyorlar. İkisi de yıkanıyorlar. Bu insan tarafında var banyoya yapmak. Bir tanesi mesela normal gidiyor, su, suyu dökünüyor, çıkıyor. Aynı işlemi bir başka Müslüman yapıyor. O kusur abdesti almış oluyor. Niye? Arada fark nedir? Niyettir öyle değil mi? Yapılan niyetir. Ondan dolayı bu hadif nedir? Bütün şeylerde onu denir. E, abdeste niyet farzdır. Cumhur yanında, sadece İmam Ebu Hanife'nin yanında e, abdeste niyet e, şart değildir. E çünkü kendi zatında bir ibadet değildir. Diğer bazı e, şeyleri var. Fakat ne diyoruz biz? E, bütün ibadetlerde olduğu gibi e, abdest de bir ibadettir. Ve her ibadette niyet getirmekte de şarttır. Niye? Niyet amelleri birbirinden ayırır. Niyet amelleri, niyetin en önemli özelliği kişinin neyi ne için yaptığı ve benzerlerinden amelleri ayrılır. Bunu abdeste ve buna ne vardır? Abdeste de buna ihtiyaç vardır. Tabi e, niyetin mahalli neresidir? Niyetin mahalli ittifakla kalptir. Niye diyorum ittifakla kalptir? Bütün alimlerin yanında kişi kalbiyle başka bir şey niyet etse ağzıyla da bir başka bir şey niyet etse e, muamele olacak olan kalbindekidir, ağzındaki değildir. Mesela diyelim adam İhrama girerken biri kalbiyle hacca telbiye getirdi, ağzıyla da umre dedi. Ama kalbinde şey var, haç, ağzında umre. Haç mı olur, bunun için umre mi olur? Bunun için ne olur? Hac olur. O zaman neyi anlıyoruz? Ağızla söylemenin hiçbir anlamı yoktur. Yani hiçbir etkisi, hiçbir fonksiyonu söz konusu değildir. Çünkü özellikle ağızla söylemekte kişi eğer bunu Allah'a yaklaşan bir din haline getirirse mesela niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının dört rekat fazlını hazır ama bilmem kıldım diye bu adam dinde biraz çıkarmıştır çünkü Peygamber Aleyhisselatu abdestinde namazında bütün fiillerini bize aktaran sahabe hiçbiri biri Peygamberimizin ağzıyla niyeti tarafını zentil rivayet etmemişlerdir öyle değil mi? Böyle olunca demek ki Peygamberimiz bunu yapmamıştır bu dinde değildir bunu sonradan dine ekleyen veya sonradan e, bununla Allah'a yaklaştığını söyleyen insan, insanlara kolaylaştırıyorum diyen insan. Oysa bakınız vakaya, niyet e, meselesi a, avam için tam bir kabustur yani. Her hocayı gördüklerinde niyet meselesini sorarlar. Hocam ben böyle dönüp namazı buldum mu? Hocam ben bilmiyordum ben <gülüyor> abdest, namaz için abdest demiyordum da abdest almayanıyordum sadece. Benim abdestim olur mu? Okuzun Kur'an yerine gelir mi? Kıldırın namaz olur mu? Diye Hatta bazı mezhepler niyet meselesinde çok şeye gitmişler. Demişler, kalple ağızdakinin birbirine uyması lazım. Yani hiç o anda bir farklılık yaşanmaması lazım ki şey olabilsin. E, o niyet sahip olsun, ibadet sahip olsun. Bakıyorsun adam ilim okulmuş, medrese ehli adam. Allahu Ekber diyor yanında, bir daha Allahu Ekber diyor, bir daha Allahu Ekber diyor. Ya namazın sonra diyorsan ne yapıyorsun sen? <gülüyor> namazı mı kılıyor seni yani? Adam diyor vallahi sen ağızla kalp birbirini tuttum <gülüyor> tutmadı mı ve tuttum diyor. Ondan dolayı da her zaman en güzel yol, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yoluna uymaktır. Niyet farzdır fakat mahalli kalptir, mahalli de ağız değildir. Eğer bir de kişi ağızla yaptığı niyeti, bununla Allah'a yaklaşıyor, bu bunu tahakkudi bir şekilde yapıyorsa bu adam açılır Dinde bir yedilik çıkarmıştır. bu Besmele. Ebu Hureyden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdesti olmayanın namazı abdestte başlarken Allah'ın adını anmayan kimsenin de abdesti yoktur. Şimdi e, besmele arkadaşlar her ibadetin başında meşrudur. Her şeyin başında besmele çekmek güzeldir. Özellikle güzel şeylerin başında besmele çekmek güzeldir. Abdestin başında besmele fark mıdır yoksa besmele sünnet midir? Cumhur'a göre hatta yani çok büyük bir ittifaka göre e, besmele nereden abdestin başında sünnettir. Kesinlikle abdestin başında fark değildir. Yazarın delil olarak getirdiği hadis, abdesti olmayanın namazı, abdeste başlarken Allah'ın adını anmayanın yani besmele de abdesti yoktur hadisi Cumhur-i tarafından zayıf bulunmuş. Hatta İmam Ahmet ben bu bakta sağlam hiçbir tane hadis bilmiyorum diyor. Hadise sahip diyen kimdir? Hadise sahih diyen Elbali'dir. Yazar da onun kitabından hadisi direkt aldığı için ona e, e, sahip muamelesi yapmış ve üzerinde hüküm bina etmiş. Bina etmiş hükümde nedir? Besmele'nin abdestinin başında farz olduğunu. Olur. Tekrar söylüyorum Cumhur-i Muhaddis'in bu hadise zayıf demişler. E, tabat elbani e, altına baktığına baktığınız sahih ebu davud demiş bir de elruva demiş ikisi de e, e, şeyin kitaplarıdır e, ikisi de e, elbani kitaplarıdır ondan dolayı e, bunun üzerine bir de hüküm bina etmiştir A, bir de şöyle söyleyelim velev diyelim hadis sahip olmuş olsaydı yine bu hadisten abdestsiz namazın olmayacağı anlaşılmazdı niye araçada bir şey nef yedildiği zaman iki kısmı ayrılır bir nef kemal vardır, bir de nef-i vardır. Yani bir şeyin sıhhatını, sıhhatına olumsuz, sıhhatını nefret etmek vardır, bir de bir şeyin kemalini nefret etmek vardır. Mezafe-i diyor, sizden bir kendi için istediğiniz, kardeşi için istemez de iman etmiş olamaz. Misal. Şimdi ben diyelim ki e, güzel bir kitabım var ama bunu Enes için istemiyorum. Şimdi ben kafir mi oldum yani? Yok. İmanın kemalini ne peygamberimiz yani imanda ke kemal seviyesine ulaşamaz. Aynı şekilde bu hadisten şu da anlaşılabilir. Eee yani Allah'ın adını anmadan abdest olan adamın abdesti kemal seviyesinde bir abdest olamaz. Bu nefi gelen bir nefi olduğu için sıhhati de ediyor olabilir. Kemali de nefi ediyor olabilir. Ne lazım olanımız bize bize yan bir delil lazım. Bu ikisinden birini anlayalım. Yani buradaki besmele meselesini anlayalım. O da söz konusu değil. Cumhur-u ulamada bunu koşmamışlar. Ve peygamberimizden e, rivat edenler işte peygamberimiz besmele çekmeseniz şeyiniz olmaz, e, abdestiniz olmaz. İşte peygamberimize besmele çekerdiği gibi bir şey de söz konusu değil. Ondan dolayı ne diyoruz? Besmele abdestin başında nettir. Fark değildir. Bir defa mazmaza istinışak ve istinzar. Mazmaza ne demektir? İnsanın ağzının tarımı tarifi. Ağzına su alıp <gülüyor> suyu ağzında döndürmesi demektir. İstinışak ne demektir? İnsanın burnuna suyu verip yukarıya doğru çekmesi demektir. İstinzar ne demektir? Kişinin burnunun içindekilerini temizlemesi demektir. <gülüyor> yani şöyle yapabilirsiniz: mazmaza, istinışak, istinzar. Devam edelim artık. Rakit bin tabreden ben ya Rasulullah bana abdestten bahset dedim abdesti güzelce al parmakların arasına suyu eriştir oruçlu değilken burnuna suyu çok bu Ebu Gureyre anlatıyor Resulullah buyurdu ki sizden biri abdest aldığında burnuna su çeksin sonra da sümkürsün şimdi bu ee, istinşat işte bir de istinşat dediğimiz ağza burnuna su alıp temizleme olayı Genelde ehli hadisin yanında bu vaciptir yani adreste mutlaka bunu yapılması lazım neden ehli hadis imam ahmette işlerinde olmak kaydıyla neden buna vacip demişler şartsa demişler veyahut da e, çünkü hadisler hep emir siyasıyla geliyor işte peygamberimiz diyor sizden bir abdest aldığında mazmaza yapsın aynı zamanda e, hadisler emir gibi geldiği gibi emir gibi geldiği gibi Peygamberin abdestini nakledenler de hiçbir zaman peygamberin madmazasını abdest yaptığını nakletmemişler. Yani sürekli abdestler madmada yapmış. Ayrıca bunlar diyorlar ki bu ağız ve burun yüzün müsemmasındandır. Yani yüzlerdir. Yüzler olması hasebiyle de ağız ve burunun yıkanması lazım. Diyorlar. Allah bu ayet-i kerimede ağızı burunu yıkayın. Diyor, şey, yüzü yıkayın diyor. Ve peygamberin sürekli yapmasını da sünnetin Kuran-ı böyle tefsir ettiği diye. E, anlıyorlar. Falan eyle hadis olmayan diğer alimler genel itibariyle genel itibariyle diyorum bunların sünnet olduğunu söylemişler. Bunların da bir tane delili var sünnetlerken. Peygamberimiz Arabiye abdest almasını öğretirken diyor ki Rabbinin sana emrettiği gibi abdest alıyor. Bunlar da diyorlar ki Kur'an'da an, Kur el, işte eller onlar yüz, bir de baş bir de ayağının dışında bir şey şıkk Bundan dolayı da bu nedir bu sünnettir. Tabi biz genel hadislere baktığımız zaman emir ve sigatıyla geldiğinden dolayı ve Resulullah Aleyhisselatü hiç terk etmediğinden dolayı ne yapmamız lazım? istişah ve mazmalayı, istihzanı terk etmememiz lazım, sürekli yapmamız lazım. Genel bir bilginiz olsun diye de şöyle söyleyeyim. Mazmaza ve işte burnuna su verme, ağzına su alma ve burnuna su verme meselesinde genel olarak görüşleri böyle e, bilmek isterseniz eğer Şafiler'e göre ve Maliklere göre hem şeyde, hem abdeste, hem gusülde aldan burnasını vermek sünnettir. Hanefilere göre abdeste sünnettir, fakat gusülde vaciptir. Hanbelilere göre hem abdeste hem şeyde gusülde vaciptir. Bazı alimlere göre de istişap yani su verip burnu temizleme içlilere vaciptir, malmaza ise sünnettir. Allah-u bunların içerisinde en raci gibi görüneni veya hılaftan çıkmaya, halise uymaya en yakın olanı kişinin her abdestte ağzına ve burnuna su vermesidir. Yüzü bir defa yıkamak. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey edenler, damat kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, çifteklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meslek topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Şimdi aslında burada toplulara kadar dediği şey genel ulema şeyle anlamışlar göstereyim. Şimdi buraya kadar mıdır kasıt yoksa buraya kadar mıdır? Şu, şurada bir tane kemik var ya. Şimdi racih olan buraya kadardır. Şeyleri yıkamak. Ayakları yıkamak buraya kadardır. Niye? Çünkü ayetin içerisinde diyor ya Allah Azze ve Celle وَأَرْزُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبِينِ Ayaklarınızı da şeye kadar Kaplere kadar, iki tane Kabe kadar yıkayım diyor. Her bir ayakta iki tane topuk yok ama her bir ayakta bundan iki tane var. Öyle değil mi? İşte bu gösteriyor ki ayetteki kastım burası değil, burasının da dahil içerisine dahil olduğu huzur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Burayı da kapsayacak şekilde kişinin ayaklarını yıkaması lazımdır. Buna ne kemiği diyoruz? Hı? Kabe olduğunu biliyor da Ne kemiği diyoruz? Türkçelerine kemi kemiği deniyor buna? Şuradaki iki kemiğe ne deniyor? Bu kadar alan bilmiyor musunuz? Buna. Evet. Topuk ulu. Burası bir kısım şey var mı? Çok yani. Nasıl? Böyle topuk veya kahvaltı yemeği gibi kullanamayan bir şey var. Zerse Ne böyle bir hatayı? Allah Allah. <gülüyor> Neyse kısım. Olmadı şimdi bir kendisi enes. <gülüyor> Buyur abi. Takalı ovalamak. Enes bin Maalesef Allah'a mahden. Resulullah abdest alırken bir avuç su alır. O su iç enesinin altına vererek takaların arasına akıtır. Ve işte Aciz ve Ceviz Rabbim bana böyle emretti buyururdu. Şimdi bir saniye benim şeyi anlamadım. Yüze anlatırken niye ayağı anlatırmış? Topuk şeyine mi takılır? Ee, ayet edeyim. Şimdi baktığınızı helal edin ya. Bir ay gitmişim ayakın sonuna katılmışım. Şimdi e, yüz neresidir? Yüzün tanımı yıkanması gereken niye? Yüzün tanımı şurasıdır. Saçın şuradan bittiği, şu çenenin burasıdır. E, burada kılların bittiği yer. Şuradan bir şuraya kadardır. Yüzün şeyi. Kulaklar yüzden midir, kafadan mıdır? de alemler iknafı bir şey. Gelince anlatırız. Kulaklar nereye aittir diye. Şura, şu bölümlerin bir de şu bölümlerin lazım. Yani evet. şu çenenin tam burasıyla Şu saçın ilk çıktığı yer Burası yüzün tanımlı saçın Çıktığı yerde yukarıda şeye girer e, Başa gider Bir de buralar şu iki, iki kulaklar kula. Nasıl? Nasıl? Şu altı yer var ya yani. şu, Şurası dahil çeneden sakalım olmadığı gibi görünmüyor Şu Şimdi çenenin altı dahil şu Çene dahil yani Şu şeye kadar çene de dahil yani Kıdık yer dahil yani Yok Hadi. Orada el değil. kadar elleri bir defa yıkıyor. Sakalı ovalamayı okuduk mu? Evet. Resulullah abdet alırken e, çenesinin altında su verip sakalın altında sakalın arasını e, ovalıyor. Tabi e, burada şimdi e, bir e, ve Rabbim bana böyle emretti diyor. Şimdi burada hadisi burada getirmesi tam yerinde hadisi getirmesi e, sanki böyle nasıl söyleyeyim hani sakalı ovalamak abdestin farzlarından gibi bir görüntü oluşturuyor. Yani aslında bu çok önemli bir şey. Normal kitap okuduğunuz zaman da bazen okuduğunuz delil sayfa olabiliyor. Yani bu genel bir usul olarak söyleyeyim size. Fakat yazarın kullandığı yer olarak hadis yanlış anlaşılıyor. Yani altına oturttuğu başlık olarak hadis yanlış anlaşılabiliyor. İnsan onun için kitap okurken, hadisin zahatinden ziyade yani hadisin zahatine bakacak bu hadis sahih mi sahih diyelim önemli bir konu hakkında bir şey okuyorsa. Bir de yazar bunu hangi hafta zikrediyor, insan ona bakacak. Bazen hiç konuyla alakası olan bir hadis, başlıktan dolayı insan bir bağlantı kuruyor yani. Onu da öyle kabul ediyor veyahut da, hiç düşünmüyor. Şimdi sakalı ovalamak meselesinde, e, alimler sakalı yıkamak <gülüyor> vardır demem, demiyorlar. Genel itibarla söylenen şu, Sakala bakılır. Eğer sakal uzunsa, insanın yüzünü yani cildini vasfetmiyorsa yüzü örtmüş demektir. Yüzü örtüğünden dolayı da arasına su vermek gerekmez. Üzerini yıkamaksaydı dış tarafını yıkamak caizdir. Nasıl uzun olan bir saçın da dibine elini sokup da şey yapmıyorsun, kökünü karıştırmıyorsun. Çünkü saç orayı kapattığından dolayı saç o mahallenin yerine gelmiş demektir. Sakal da böyledir. E Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapması ise ve Rabbim bana böyle emretti demesi ise elini altından sokup çektiği sakalı mı Rabbi ona emretmiş yoksa e, o sakalın arasını taklil yapmayı mı emretmiş? O da belli değil. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili, yani Nusuf yapmış olduğu fiil, özellikle çok az sahabemle rivayet etmiş olduğu fiil, e, şey olmaz, vücubiyet göstermez hiçbir zaman. Ne olmaz lazım, yan bir kare ne olur bir de emreder. E başkası haberlerle rivayet eder. Çoğu abdestinde bunu nakleder. O zaman böyle bir hüküm alabilir. Bundan dolayı sakallar kısaysa ve insanın derisinin altını gösteriyorsa yani yüz görünüyor ise o zaman olanın yıkanması altına su götürülmesi lazım. Fakat sakallar uzunsa ve yüz vas, yüzü vaksetmiyor ise eğer yüz mahalleli yerine geçmiştir. Dışının yerinmesi altının dışının yıkanması altının yıkanması gibidir. Çünkü Arap lugasında yüz insanın kendini, başkalarının karşıladığı şey demektir. Yani Allah yüzünüzü yıkayın diyor ya. Arap bu yüz kişinin başkasının karşıladığı şeydir. Yani sana baktığın zaman senden gördüğüm kısım senin yüzündür. Ee, e, sakal kapattığından dolayı yani şeyin yerine sakal göründüğünden dolayı yüz yerine sakal e, geçmiş oluyor. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da e, sakallara bakılır. Uzun mudur kısa mıdır? Tabi uzun sakal nedir? Kısaran sakal nedir? Burada da bayağı bir ee, tartışılmış e, çok da şey değil çok da mühim değil dedi buyur bakalım dirseklere kadar elleri bir defa yıkamak Allah azze ve celle de buyuruyor ki ey imanenler namak kılmaya kalktığınız zaman üzerinizi dirseklerize kadar ellerinizi başlarınızı edip tutuklar kadar ayaklarınızı yıkayın şu gördüğümüz şurası e, şu da dahil içerisinde şu kemik de dahil bundan beraber ne yapıyoruz bundan beraber eller yıkanıyor ve aynı zamanda kol dediğimizde buralara da su geliyor. Biliyorsunuz herhalde. Yani normalde çoğu insan şeyi karıştırır çünkü. Hani birinci başlangıçta sünnet ya. Ama ikincisinde sünnet değil bu. Yani buranın da yıkanması lazım. Aynı zamanda o birincide sünnet. Yani abdestin başında elleri yıkamak sünnet. Ama kolla beraber yıkarken bunların olması lazım, dahil olması lazım. Şöyle, şöyle buraya kadar bunu da içine alacak şekilde. Şu kemiği de içerisine alacak şekilde ellerin yıkanması ee, lazım. Ve e, zaten burada, burada da söylenecek çok da şey yok. Burada da söylenir. çok da e, bir şey yok. Biliyorsunuz efendim. Başı bir defa tamamen mes etmek. Başı bir defa tamamen mes etmek Allah azze ve celle de Kur'an'ın diyor e, başlarınızı mes ediniz. Genel rivayetlerde Peygamberin Peygamber selamın başını mes ederken e, sahabe diyor ki Peygamberimiz başını mes ettiği zaman işte elini buradan başladı geriye götürdü. <gülüyor> tekrardan buradan başladı öne getirdi diyor. Şahabet, başladı muveddi rüyusu, hatta gidebiliyor. İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, raja'a İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, Allah başlarınızı İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, İslam, Mesediktan sonra sarısının ele sarısının üzerinde de şöyle bir elini gösteriyor. E, diyorlar ki eğer sadece perçemi falan mesedmek veya üç kıl mesedmek veya üçte birini mesedmek veya dörtte birini mesedmek yeterli olmuş olsaydı diyorlar Peygamberimiz eli şurayı mesediktikten sonra bir de şeyin üzerinde e, saran üstüne mesedmez diyorlar. Bu diğer alimler de diyorlar ki e, yok diyorlar. E, saçın bir kısmını da yapsa olur. Çünkü saçının bir kısmını yapmıştır. Bir de bu ayetteki B, yani saçınızı diyor ya, saçlarını meslediniz. Ayetindeki B'nin o bazılık ifade ettiğini. Araçlarına harfler, kelimenin başına gelince bazen manası veriyorlar ya. burada B'nin de, harfücel olan B'nin bazılık ifade ettiğini, yani bazısının meslediğinin manasında olduğunu söylüyorlar. Tabi hadislerin geneline e, baktığımız zaman ve peygamberimizin uygulamasına baktığımız zaman ayetin ıslakına baktığımız zaman saçı komplemez etmek nedir? Saçı komplemez etmek daha evladır. Allahu alet. E, bu tabi saçı komplemez etmek gerekmez. Sadece işte diyelim e, bir kısmını yapınca da olur diyenler de ihtilaf etmişler kendi aralığında. Ne kadar yassaf olur? Kimisine göre hiç önemli değil. Lütfen bir kıl da olur. Hiç takdir olmaz. Kimisi demiş üç kıl olmak lazım. Ee, kimisi demiş işte e, üçte biri olmak lazım. Kimi demiş tek perçeme en azından yapmak lazım. Kimi demiş dörtte bir e, olmak lazım. Allah valla. Bu da karşılığa yol dolayı en ebdol olanın dediğimiz gibi ayeti açıklayan Peygamberimizin fiiliyle başın tümünü komple meh etmektir. Ayrıca bazı hadislerde de zaten böyle tam net geliyor. Peygamber tam başının hepsini meh etti diye. Hatta dediğimiz gibi belki de peygamberi sadece başının bir kısmını mersedip bıraktığına dair rivayet yok yani. O merseddiğinde de mutlaka sarığın üzerinden elini ne yapmış, sarığın üzerinden elini götürüp tamamlamış tekrardan. Buyurun efendim. Kulakları bir defa mersetmeyin. Hadis-i şerifte kulaklar başın mersine dahildir buyrulmuştur. Kulakları mersetmek bu hadis-i şerif zayıf olduğunu söyleyen ilim ehli de çok var. Yani el-uzunan-i Kulaklar şeydendir diye. sahip olduğunu söyleyen halimler de var. Bütün yolları da sahih edilen de var. Şimdi yazarın altında burada yani yanlışı, bazılarının sahip bazılarının zayıf dediği, ihtilaflı olan hadislerin üzerine vücubiyet bina etmesi. Yani altında sıkıntı buradan geliyor. E, kulakları methetmek e, sünnettir. E, peygamberimizin kulaklar e, şeydendir dediği, kulaklar baştandır demiş oldu. İşte bu hadis dediğimiz gibi. Önce bunun kesin sıhhatini ortaya koymak lazım ki ondan sonra ne olsun? Ondan sonra şey yapmak lazım. Üzerine vücudiyet bina etmek lazım. Kulakları mes de birçok ileride geleceği için tafsilatına girmiyorum. Yani abdestin sünnet sünnet olan kısımlarda geldiği zaman ama şöyle söyleyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulaklarını met etme şekli. Şu iki parmağını içerisine sokup İki parmağını da dışına koyup İbn-i rivayetinde ve başkası haberler rivayetinde şöyle kulaklarını mesh etmesidir. Şu iki parmakla şu iki parmağı kullanarak hani küçük parmakları kulağın içine büyük parmakları da el kulağın dışını yıkayarak da bu şekilde yıkamaktır. Ondan dolayı ne diyoruz? kulaklarını zahmet etmek e, sünnetir. Topuklara kadar ayakları bir defa yıkamak. <gülüyor> Bunu anlatılacağım. El valet parmaklarını hilallemek. İbn Abbas sadiye Allah edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, abdest aldığında el valet parmakların arasını hilalle. Hilallemek ne demek? Tahliy. Şöyle yapma. Öyle değil mi? Hilallemek abdestin fazlalından değildir. Abdestin fazlalından olmaz. Şöyle abdestin fazlalından değildir. Hilallemek sünnettir. Farz olan ise abdest mahallinin kompilesine suyu yetiştirmektir. Yani şu parmak araları da abdest, abdestin farz mahalli olduğundan dolayı kişinin bu abdest parmaklarının arasını ne yapması lazımdır? Yıkaması lazımdır. Diyelim eğer buraya su gitmiyor, sadece taklil ile gidiyorsa o zaman taklil vacip olur. Yani hilallemek o zaman vacip olur. Yoksa normal şartlarda su eğer gidiyorsa, burası yıkanıyorsa burayı tekrardan da e, gerekmez. Ama benim buralara su yetişmiyor ise eğer o zaman hilallemek ne olur? O zaman hilallemek o zaman vacip olur. O da hilallemek kendi zatından dolayı vacip değil kabul ederseniz. Vacip olan suyun yetişmesidir. Suyun yetişmesinden dolayı su yetişsin diye vacip olur. Abdeste adalar kurumadan peş peşe yıkamak. Enes İmanet Haciyallahu anh'ten bir adam abdest almış ayağı üzerinde tırnak kadar bir yere bırakmış olduğu halde Resulullah'a geldi. Resulullah ona dön abdestini güzelce alınırdı. Şimdi e, abdestte muvalat dediğimiz olay yani <gülüyor> abdest azaları yıkamadan peş peşe kurmak. Buna muvalat diyoruz e, abdestte. Şimdi e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tırnak yeri kadar e, su değmemiş bir yer olduğu halde yanına gelen adama erca' fe vudu eke dön ve abdestini güzel bir şekilde al demesi, muhalatın abdesti için farz olduğunu göstermez. Çünkü peygamberimiz kemal derecesinde abdest almaya teşvik etmiş olabilir, başka sebepler olabilir. Bu tip hadislerden hiçbir zaman e, böyle farzlık veyahut da ucubiyet gibi bir hüküm çıkmaz. Ama burada başka bir hadis var, mesela de ihtilaflı olan hadis. Halid bin i Ma'dan diye bir e, sahabenin hadisi. Adam yine abdest alıyor, hayır dediği gibi ayağına böyle bir yer e, tırnak kadar bir yere su isabet etmemiş namaz kılıyor. Peygamberimiz görünce diyor ki dön hem abdest hem namazı yenile. Şimdi bu hadis sahih midir değil midir işte burada ihtilaf var. Genel ulema hadise zayıf diyor. İmam Ahmed isnadı iyidir dediği için Elbani de hadise sahih diyor. Bu hadise sahih dediğin anda zaten mesele çözülüyor. Yani hani, e, abdestten muhalat çarptır. Şimdi Peygamberimiz e, tır, tır, şimdi şuraya Su değmemiş ya şu kadar. Bir soru da sorayım bu arada. Şimdi adamın burasına su değmemiş. Peygamberimiz diyor, git, git abdesti ve şeyi yeniden al. Namazı yeniden kıl diyor. Buradan muhalatın yani peş peşe abdest almanın hiç ağırlat kurumadan farz olduğunu nasıl çıkarılabilir? Eğer bu hadis sayı dair olsa. Bir <gülüyor> görevi Namazı abdese başlamış olduğundan dolayı. İnce bir nokta var öyle. Şimdi adamın ayağına su değmemiş öyle değil mi? Git ayaklarını yıka gel de, de, demiş olsaydı <gülüyor> adama muvalat şart değildik. Ama ne diyor adama? Şeyhallah git abdesti baştan alıyor. Oradan ne diyorlar işte alimler muvalat şarttır. Azalat kurumadan önce çünkü azalat kurumuş artık adam gelmiş. Yeniden abdest saldırıyor. Ama dediğimiz gibi bu hadis zayıf. Diyor genel ulema. Genel ulema zayıf dediği için de bu Halid ibn rivayetine Genel ulema zayıf dediği için de muvalat abdestlerine değildir ve Allah da zikretmediğinden dolayı muvalat abdeste şart değildir diyorlar. Fakat e, bir de şu deliliği getiriyorlar. i̇bn bugün Ömer bir gün e, şeyde çarşıda abdest alırken bir cenazeye çağrılıyor. Abdestini yarıda bırakıyor gidiyor. Cenaze yerinde namaz kıldıracak hemen gidiyor ayaklarında binmekte diyor geliyor namaz kılıyor hani elleri falan yıkamış, ayak kalmış cenazeye gidiyor cenaze yerine hemen bir ayakını yıkayıp şeye devam ediyor namaza devam ediyor i̇bn Tabii ki bizi bunu bunun zaten hal olduğunu söylese de e, Allah'u alem tabi insan edeben genelde abdesti peş peşe alır kimseler e, mescitte bir şeyimi yıkayayım da elimi yüzümü yıkayayım da eve gidince sıcak bir ayaklarını yıkarım demiyor yani ondan dolayı e, böyle bir şey yok bir de bu tür meselelerde en müstahap olan nedir? Hilattan çıkmaktır. Ve en güzelini yapmaktır. En ihtiyat olanını yapmaktır. En güzel abdesti bu şekilde almaktır. Ama yazarın belli olarak getirdiği hadis, abdesten muvalaatın şart olduğuna delil olmaz. Zikrettiğimiz hadis delil olur. O hadiste sahip midir, değil midir? İhtilaf edilmiştir. Sağdan başlamak. Hadisiyette buyurur ki, giyindiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağdan başlayın. Şimdi, <gülüyor> sağdan başlamak. Bu da sünnet aynı zamanda abdestin farzalarından değildir. Çünkü Ali ve İbn-i Mesut'tan rivayet edilen bir rivayette hiç umursamam diyor. Hangi ağzadan başlarsan başlarım diyor. İmam Mehmet bu sözden kastın. Yani istersem sağdan başlarım, istersen soldan başlarım. Yani o doğru söylüyor. Sağdan başlamak her işte güzeldir. Ayşe annemiz Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki onun ayakkabısını giyerken, yemek yiyerken, işte temizlenirken eee her şeyde sağla başlamak ona güzel gelirdi diyor Peygamber aleyhissalatü için Peygamberimiz birçok güzel işte sağla başlamayı emrediyor zaten yemek yerken olsun işte evden çıkarken olsun ee, sağla başlamayı Evden çıkarken karıştı elden çıkarken yoksa e, sağla yemeği emrediyor mesela sağla almayı sağla vermeyi emrediyor ondan dolayı sağla başlamak her zaman güzeldir abdettere böyledir ve peygamberin abdestini vasfedenler genelde peygamberimizin önce sağlı sonra soluğu haberi e, rivayet etmişler. Hazreti Osman hadisi de bunlardan bir tanesi peygamberin abdestini anlatırken. Ama bunlar e, sağdan başlamanın abdestin fazlalarından olduğunu göstermez, sağdan başlama <gülüyor> abdestin sünnetlerindendir. mi? ve sakalı sık bunları ovalaması. Sık saç ve sakal suyun ulaşmasına mani olur. Vacibin ancak kendisini tamamlandığı şey de vacibdir. Dediğimiz gibi sık saç ve sakal yüzün ve başın yerine geçtiği için ovalanmalarına nüzüm yoktur. Çünkü farz olan mahalli yerini kapatan da farz olan mahallenin özmündedir. E, Ondan dolayı da şey yapmak lazım. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Normal onları yıkmak veya etmek lazım. Dibine eldeki suyun gitmesine nüzüm yoktur. <gülüyor> Şimdi dikkat neyse yazar bir deri dedikcetmemiz zaten. Yani sahabelerin çoğunun saçların uzun olmasına, sakalın uzun olmasına rağmen Peygamberimizin böyle bir emri de e, yok aynı zamanda. Bir de burada yazarını zikretmemiş olduğu bir şey, alimler tertipten bahsediyorlar. Şimdi e, kitap e, kendi telif olmayınca tabii e, tertipten bahsediyorlar alimler. Tertip yani e, kabul eden, etmeyen normalde tertip, tertibi, tertipteki hilaf meşhur olduğundan dolayı Abdest alırken tertip gerekli midir? Tertip gereksiz midir? Ee, diye ve racik gibi görünen abdest alırken de tertip nedir? Gereklidir. Yani önce eli, ağızı, burnu, yüzü, elleri, başı bir de ayağı yıkamak da gereklidir. Ee, Peygamberimiz sürekli bu şekilde abdest almıştır. Sürekli e, ihtilaf etmemiştir abdest alırken. Ee, aynı zamanda e, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, Normalde atıf yapıyor bu hatfine ve atıf yaparken de yıkanacakların arasına mescid sokuyor. Normalde Araplar böyle bir şey yapmazlar. Yani farklı farklı şeyleri birbirine hassetmezler. Aynı şeyleri hassetmezler. Yapınca da mutlaka bir faizeden dolayı yaparlar. Alimler diyorlar buradaki faizede de nedir? Buradaki faizede de tertiptir. Hadi diyelim böyle bir dedik e, tertip şey değil, tertip gerekli değil. Yani madem yıkayacaksın, İhtilaptan çıkmak için, ihtiyatı almak için, en güzeline uymak için zaten sonuçta yıkayacaksın. O adaları kaçırmak mümkün değil. Yani adam ne yapmasın? Kıcıklık yapmasın. Şeye göre yapsın, tertibe göre yapsın. Herkesin gönlü de bu şekilde koşulsun. İlla ben ayağımdan başlayacağım diye inan etmenin de neyi yok? inan etmenin de bir anlamı yok zaten. Buyur Ablesin, sünnetleri. <gülüyor> Buraya kadar sorulmak, isteyen anlaşılmayan bir mesele var mı? <gülüyor> misvak kullanmak. Ebu bu Hurrem-i Diya Allah aşk anlatıyor. Hazırlarallah öncesi selen ki, eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım her namazda misvak kullanmalarını emederdim. Misvak nedir? İşte o zaman bazı ağaçlardan en faziletiyle erak ağacından elde edilen taftadır. E bundaki amaç nedir? Ağzı temizlemektir ve Allah azze ve razı etmektir. Peygamberimiz diyor ki, ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve Misvak, ağzını temizler, Rabbi de razı eder diyor. Namazdan önce, abdestten önce evine giderken, yemekten sonra normal muhtap zamanlarında peygamberimiz sürekli misvakı kullanıyor. Tabi bunun yanında zayıf olan hadisler de var. benim yanıma ise dişlerini sağlamış bir şekilde gelmeyen misvak kullanan gibi. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı misvak kullanmak her halükarda, her anda e, caizdir. Ve Peygamber'in zahmet zahmet denememiş olsaydı her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Bir rivayette de her e, abdeste misvak kullanmalarını emrederdim diyor Peygamber Aleyhisselatü Abdestin başında inderi yıkamak. Abdullah Bizeyf Radiyallahu anh'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam abdest alırken eline tasla su alır ve elini üç defa yıkardı Burada da açıklanacak bir şey yok yani, çok açık olan bir şey. Azaları üçer <gülüyor> defa yıkamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeste birer kere, ikişer kere ve üçer kere yıkamıştır. Şimdi bu hadisten azaların, üçer kere yıkamanın sünnet olduğunu çıkarmak gerçekten ilginç bir şey. Birer kere, ikişer kere, üçer kere yıkamak sünnet deseydi, diyecektim tamam, ee, sünnet olur ama azaların üçer kere, peygamber bir de yıkamış, iki de yıkamış, Fazilekli ve etdar olan ve sürekli ondan rivayet edilen genel olarak Peygamberimizin üçer defa e, şeyleri yıkadığıdır, huzurlarını e, üçer defa yıkadığıdır. Diğer sahabelerden bir hadisi gelmiş olsaydı buraya daha uygun olurdu. Çünkü bu rivayete diğerler de rica Ne Devam bakın? bakayım. Abdestten sonra dua. Resulullah sallallahu aleyhi buyurdu ki, <gülüyor> sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonradan Eşhedü en la ilahe illallahı Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Derse kendisine dinletin sikit kapısı da açılır Hangisinden isterse oradan cennete girer Şimdi e, Abdestten sonra yapılacak olan bu dua Şimdi tabi Bidat Ehli'nin e, Şeylerine Kadir e, Suresini okuyun İşte bilmem e, bir şeyler daha var Bir şeyler bir şeyler daha okuyun diyorlar Tabi sünnette bunlar yoksun, Sünnette ne var Sünnete, şahid ol la ilahe illallah, wahdahu, la sharikana ve şahid ol anna Muhammedan ve Bu İmam Müslüman rivayeti. Yani bu şekilde olan, insana cennetin seks kapsını bizden açtıran ve hangisinden girmek istiyorsan gel gir. Cediten dua. İmam Tirmizi'nin ek, eklemesinde Allah mecjunni min al ve mecjunni min al ve temizlenenlerden Aynı zamanda insana kıyamete kadar güzel bir mühür vurduracak olan bir dua da var. O da Sa anh, Ebu Sa'id'e dua etti. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa el estahtiruke ve etubu ileyk diye bir de böyle bir dua var. Hepsi kolay dualar, ezberlenebilecek dualar. Rabdetten sonra adet haline getirmek Adet haline getirmek de güzeldir. Özellikle şu duayı ezberleyelim inşallah. Eşe de la ilahe illallah ve hüseyin ilahe illallah ve hüseyin el sonra iki rekat namaz kılmak. Hüreydi radıyallahu anh anlatıyor. Bas'ül vahverallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey Bilal! Neyle benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem her seferinde önümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim. Önümde yine senin hışırtını duydum. Bunun üzerine Bilal ya Resulallah her ezan okuyuşumda iki rekat namaz kıldım. Her ne zaman hadis vaki olduysa derhal abdest tabir ve Allah'a iki rekat namaz kılmayı Hazreti ya yani abdestin bozulduğu zaman e, Allah'a iki rekat namaz kılmayı üzerimde boş gördüm dedi üzerimde bu açıklaması üzerine Aleyhisselatü Vesselam işte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular sen cennete girdiğinde Hazreti Bilal'in ayakkabılarının sesini kendi önünde duyduğunu ve bunu gelip Bilal'e zikrediyor ee, tabi bunu niye diyor? yani emin olun Bilal ne kadar derecesi yükselse peygamberimizin önüne geçemez o amelini insanlara teşvik ettirmek için o da bunun ve tevazudan dolayı e, peygamberimiz bunu yapıyor yoksa e, veya işte cennette Bilal'i görünmesi normaldir e, fakat tane işte hani öyle bir anlatıyor ki sanki Bilal ondan daha ön mertebedeymiş gibi değil yani bir insan önünde yürüdüğü zaman da ayağa sesini duyar her önde yürüme senden daha faziletli olduğunu göstermez karşıdakinin. Ama bu şekilde ne oluyor? Bütün bir ümmet e, bu amele mesela yapıyor. Herkes bu ameli bu üsluptan, güzel davet üslubundan, lafı yerinde güzel kullanmadan dolayı bütün ümmet e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu metoduna şey yapıyor. E, bu metoduna e, yöneliyor. Ondan dolayı dolayıca abdestten sonra iki rekat namaz kılmakta aynı zamanda e, sünnettir. Tabi normalde e, fıkıh kitaplarında şu iki kısım hemen hemen tam tersi şeklinde. Yani bizim sayfanın bu tarafı adresin sünnetleri bölümünde, şu taraf da abdestin, bu tarafı böyle bir dört tane ise namazın, abdetsiz bu kadar, falan bu kadar uzun adresin sünneti. Bizim e, yazar tabii her şey abdetsiz fazla olarak aldığı için e, şey kalmış, abdetsiz sünnetlerine hiçbir şey kalmamış, yer kalmamış. E, bu kadar yeter inşallah. Ve akıvda. Evet. Bu fanciz, iletçiler için bir deyip olabilir ama... Nasıl? Mesela Bilal biraz Allah'ın Resulat-ı kendi yapmadığı bir amel yaptığı... ...bu an Resulat-ı bir sünnet kılmak normalde herhangi bir vakitte bir şey değil. Ama bunu adet haline getirip bir ibadet şekline dönüştürmek bilet olan ruh. Resulullah da buna ıhtıla edip ses çıkarmayınca yine bu meşgulatmış oluyor. Yani yaşadığı için değil mi? Tabi yoksa üç tanesinden biri de diyor ben sabah kadar namaz kılacağım. Peygamberimiz bunu kabul etmiyor mesela. Yani şeylerin önünde duruyor ben diyor işte Allah'a ahdettim burada işte, hiç gölgelenmeyeceğim ayakta duracağım diyor. Gidince ona söyleyelim gölgelensin ama orucunu yesin yani. Kabul etmiyor mesela bunu.